Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir arkadaş e, galiba çok merak etmiş. Diyor ki e, nafile oruçlarını kadın niye Allahu Teala kadın kocasının iznini şart koşmuş? E, bu hikmet nedir bunda? Yani niye şart koşmuş? Yani bir, bir kadın Ramazan orucu haricinde orucu olmak isterse kocasının izni alması lazım. İznin almasa tabii caiz değil. Diyor niye? Mal Ma bu Allah'ın emridir. Ee, Allah'a itaat etmek vaciptir. Onu e, e, bir kul sene bir emretçe Allah'ın emrinden harica e, şirk koşmak ve Allah'a emrine karşı gelmek, e, onun sözünü tutmak vacip değil. Niye diyor? Hikmet nedir yani? Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hureyre'den Celen hadiste Buhari Müslim rivayetiyle diyor la yahillu li imra'atin en tasuma wa zawjuha illa bi iznihi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyor ki bir kadın için caiz değil, Halal değil la yahillu ne için oruç olsun wa kocası şahittir illa bi iznihi şahittir nedir yani mevcuttur evde musafir sefer etmemiş e, dışarıda değil evindedir. 2. Abu Davud Tirmizi'de aynen bir sahih hadis var. La tasumu imra'atun aw la tasumu imra'atu ve şahidun illa bi idni, gayra ramazan. Ramazan hariç bir kadın oruç olmak oruç olmaz illeçi kocası izin vermesi lazım. İzin nedir burada? Ramazan harici. Ramazanda kadın gelip kocam ben oruç olayım mı? diyemezsin çünkü Allah'ın emridir. Halbuki kocan dese olma muhalefet edersin. Olma oruç orsan boşarım seni boşa dersin. Çünkü Allah'ın emridir. Ama nafile namazlarında, e, nafile oruçlarında nedir? Kocanın hakkı var. Edebilir desin, kadın pazartesi, perşembeler orucu olma, ben evdeyim, sana ihtiyacın var. Hikmet budur işte. İhtiyacım var. Çünkü kocanın hakkı var. Koca ihtiyaç gidermeye hakkı var. Kadınlar bunu maalesef anlayamıyorlar. Zennedüller kendileri gibidir. Bir tane de bir şey olmasa o bir şeyi anlamaz. Nasıl erkekler doğum sancısını, adet sancısını anlayamazlar erkekler? Sabaha kadar anlat erçeklere de işte bu sancı böyle zordur, böyle acıtır, böyle rahatsız eder, böyle bulanım geçirir anlamaz erkek E kadın da erçeğin şehvetin meselesini anlamaz. Çünkü kadında böyle şiddetli şehvet yoktur. İşte hikmet İmam Nebevi'nin dediği gibi hikmet diyor ki erçeğin her gün kadına ihtiyacı var. Onun için Allah Teala e, şey, şeytan girmesin araya, kadın oruç olmadan önce nafile olucuları kocasından izin alır. Bir de kocadan izin almak evin tam mükemmellik saadetidir. Yani e, insan evinde kraldır. Hanımı da kraliçedir. E, her zaman kraliçe krala bağlıdır. Ne yapacak? Kralım böyle yapabilir miyim? Ferzler haliç evet. Ne yapar? Kocasından izin alır. Çünkü belki kocasının ihtiyacı olabilir. Benim hanıma bir erçeğin hanımına ihtiyacı var. Çağırdı yanına gelmedi. Sabaha kadar melekler lanet okur o kadına. Eskiler, analarımız, ninelerimiz bu işin fıkhını çok iyi bilirler. Yani ben birçok şey, çok şey şimdi konuşamıyorum ama bunu çok iyi fıkhını biliyordurlardır. Her zaman kocalarının onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ee, Emrolunsaydı bir insan insana sücde yapsın, bırakırdım hanımlar kocalarına sücde yapsınlar. Neden? Bu hanımı küçültmek değil, tam tersine hanımı yüceltmaktır. Çünkü ha kadın erçeğe e, saygı gösterirken erçeğin de saygısı ona çok olur, ev mükemmel olur, saadet olur. Bir de sorucu diyor ki, e, hikmet budur tabi. Bir de sorucu diyor ki bu ibadettir. İbadette de Allah'ın emrine alınır. maasiyet olmaz Allah'a. E kim diyor bu masiyettir? Zaten Allah izin vermiş. Bir de bu nafiledir. Aynen kadın, izin aldığı kadın ferzlerde izin alsa vabal altına girer. Ama fe, e, nafilelerde tutsa vabal altına girer. İşte o da onun hakkıdır. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.